Aylarca çizmesini ayağında taşır, üzerine mez verir cepheden cepheye namaz kılar ve koşar. Koşar bunlara katlanır ve lüksten şeytandan, yılandan, çıyandan kaçıyor gibi kaçar. Oruç buna alıştırır bizi. Az çok çeşitli zamanlarda başımıza gelecek sıkıntılar karşısında, kefere, fecere ve hasımlarımıza serpürü etmemek için, düşman karşısında ilmemek için, Beş büyük günahtan biri olan tevalli yavmadda tokatını yememek için, cepheyi bırakıp kaçmamak için, ölümü hak ettirecek bir günah irtikab etmemek için kendimizi askerliğe alıştırma mecburiyetindeyiz. Ramazan-ı şerif orucu senenin her ay ve her gününde gezmek suretiyle, dolaşıp durmak suretiyle her mevsimde aç ve susuz durmaya alıştırır bizim ailesiz yaşamaya alıştırır bizim. İcabında yemeğimizi kendimiz yapmaya alıştırır bizim. Gece rahatı terk edip sahura kalkmaya alıştırır bizim. Cephede yatıyor kalkıyor gibi her gece 20 rekatı namaz kılmaya alıştırır bizim. Zaten şu ezilmeler, perişaniyet ve sergerdanlık, ubudiyet cephesindeki meseleleri ihmal etmemizden gelmiştir. Bir büyük bu meseleye parmak basarken, Khususiyle cihan harplerinde başımıza gelen şeylerin, ubudiyet ve taatımızdaki aksaklıktan meydana geldiğini, bir misal alamında ruhların kendisine devçi ettiği bir soruya cevap mahiyetinde arz etmektedir. Bana cihan harbinin esbabını sordular. Ne hikmete bina ki on asırdan beri dinimübini istem hizmet eden? çaldıranda La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ın kavgasını veren, Belgrad'da La İlahe illallah Muhammedur Resulullah'ın kavgasını veren, batıyı titreten Viyanalara kadar ulaşan, batıda dahi bir medeniyet kuran, medeniyet adına o vahşi milletlere medeniyetin yolunu açan bir millet, ne hikmete binaen, senelerden beri aç susuz cepheden cepheye koşmaktan, ve bütün mâ alınmaktadır. Bana misal aleminde diyor ruhlardan sordular. Ben de o esnada kalbe tülû eden şeyler onlara cevap verdim. Dedim ki, evvela Cenab-ı Hak bu millete mallarının kırkta birini bir mala görem ve sonra yüzde yirmisini ayrı bir mala görem. Efendim yüzde onunu ayrı bir mala görem. Zekat vermekle mükellef kılmıştım. Bunlar kırkta biri çok gördüler, vermediler. Allah Celle Celalu kırkta otuz dokuzunu aldı bunların elinden. Ekinleri başak bağlamıştım. Düşman geldi diye bıraktı kaçtılar. Ve gelen düşman mevcudu cayır cayır yaktı. Hayvanlarını bağışlayın ahırlarında bıraktı kaçtılar. Düşman geldi sahip oldu. Altınları gümüşler üzerine kondu. Tankı, topu, tayyaresi neyse silahı üzerine kondum. Kendisini zorlayıp kazandığı, elde ettiği her şeyin üzerine kondum. Allah'ın kendilerine vergi olarak tarhettiği şeyi vermediklerinden ötürü, ceza olarak onun birkaç katını ödemeye mahkum edildiler Allah tarafından. Mahkumiyet cezaları bitince kurtulacaklar. Allah Celle Celaluhu günde beş vakit namaz farz kılmıştı. Kırk defa Allah'la ahdü peymanı yenilemek üzere mescide geleceklerdi. Vicdanen ve kalben dolacak şarj olacaklardı. Ve sonra bu doluşlar dıştaki hayatı tanzim edecek, şuurlu yaşayacaklardı. Bir mümine yakışır fazilet içinde yaşayacaklardı. Onlar namazı terk ettiler. Günde beş vakit namaza bedel Allah düşman karşısında beş sene yatırdı kaldırdı onları. Yatırıp kaldırmaya mahkum ettim cezalarını çekecekler ve kurtulacaklar. Allah Celle Celalü Ramazan-ı Şerif'te onlara bir ay oruç tutmayı farz kılmıştı. Bu ara sırada nafilen? Onlar bu bir tek ay orucu tutmadan istinkâf ettiklerinden ötürüm. beş altı sene Allah açlıkla, kıtlıkla onlara mecburi cebri oruç tutturdu. Hâlâ da çeşitli sıkıntılar içinden, Allah Celle Celaluhu bocalattırıyor ve biz de bocalayıp duruyoruz. Cezamızı bitirdikten sonra Allah halas edecektir. Yeniden mescide döneceğiz. Cezayı kaldırması için, ak ilan etmesi için semadan. Yeniden oruca döneceğiz. Yeniden vergi vermeye ve zekata döneceğiz. O zaman Allah hakkımızda verdiği hükmü kaldıracak halas olacağız. Şekrinde cevap veriyoruz ve hacci da anlatıyor. Senede bir kere müminler bir araya gelecek. alem İslam çapında meselelerini görüşecekler. Büyük kongreler ve konferanslar teşkil edecekler. Yerimizin tayin ve tesbiti üzerinde duracaklar. Pazarlarını ve pazarlıklarını o arada yapacaklar. Onlar bunu yapmadılar. Yapmadıkları için hacı yapmadılar. Allah celle celaluhu onları başkalarının kapısına gönderdi. Beytullah'a gitmedikleri için üç beş kuruş bir şey bulacağım diye devlet devlet dolaştırdı. Siz buna dilencilik demezseniz, bunun başka türlü ifadesi de olmadığından dolayı ben bir şey demeyeceğim. Bizim yüz 200 seneden beri düğün-ü umumiye belimizi çatır çatır çatır atmaktadır. Bu mesele ta ikinci Mahmud denen Avrupa'ya açılmış o sergerdan tarafından başlar. Abdülmecid denen sergerdanla geliştirilir. Abdülaziz denen sergerdanla da doruğa ulaştırılır. Batı hayranlığı, batı sergerdanlığın ve sonra düğün-i umumiye altına girme, alma-yeme, alma yemem. o günden başlamış devam etmektedir. Ve Allah da bir türlü mezelleti üzerimizden kaldırmamaktadır. Vazifelerimizi yaptığımız zaman mahkumiyet kendi kendine kalkacaktır. Ben bir girizgâhtan girdim buraya. Allah'ın bu emrine uyma, bu pehlisi, bu orucu yerine getirmem. Bize mücadele gücü ve azmi kazandıracak. Basit bir hayat yaşayacağız. Fakat ciddi mücadele verme imkanlarına sahip bulunacağız. Lüks sefaat, zevk içinde yaşayan bizler ciddi mücadele verme imkanımız olmayacaktır. Belki ciddi bir tehlike karşısında silah atıp kaçanlar gibi kaçacağız. Allah o türlü zilletten bizleri masum ve mahfuz eylesin. Ben sizi tenzih ederim. Benim tanıdığım nesil, gelişmeye ve oluşmaya yüz tutmuş nesil, belki Kur'an'ın istediği istikamette, mesafe kat etmede ve gelişmektedir. Bu arkadaşlarımız içinde yüzlerce desem mübalağa yapmış olmam. Döşeye girmeyenler vardır, döşekte yatmayanlar vardır. Üzerine yorgan almayanlar vardır. Başına yastık koymayanlar vardır. Günde üç defa yemeği nefsine haram edenler vardır. Bir defa ve iki defayla kifafı nefs edenler vardır. Binaenaleyh bir sahabi yoluna girilmiş. oruçtan maklup olan keyfiyeti gösterme yoluna girilmiş. Ve bunlar Teala kendilerine mücadele düştüğü zaman onu da verebileceklerdir. Cemaatimin da bundan alacağı ders varsa alsın. Keza okundu mu ezan? Nefis adına kazanacağımız şeylerden bir tanesi de insan bu sayede ancak cennet ve rüyyeti ilahiye ile müşerref olma durumunu kazanır. İnsanın kazanacağı her durum belli hal ve belli keyfiyetleri kazanma iktisap etmeye bağlıdır. Siz bir yüce saraya çıkacağınız zaman kendinize göre çeki düzen verirsiniz. Veya oranın iktizasına göre kendinize çeki düzen verirsiniz. Size belki nakletmişimdir. Ben senatoya gittiğim zaman orada boynumda kravat olmadığı için biraz onları dinledim. Yanımda da bir iki arkadaş vardı. Geldiler dediler ki siz bu dinleme mahfilinde dayı kravatsız oturamazsınız bir senatoya girmede, orada olup biten şeyleri dinlemede dahi, insanımız bir kısım kanunlar vaz etmiş, adab erken vaz etmiş, onlara uymayı mecbur saymaktadır. Siz Allah'ın huzuruna gitmeyen, Resul ü Ekrem Vesselam'ın şefaatine liyakat kazanmayan, cennetin kapısını çalmam ve çaldığınız zaman sizin için açılır hale gelmesine, keyfiyat kazanmadıktan sonra, bu hali iktisap etmedikten sonra nasıl gireceğinizi ümit ediyorsunuz? İbadetü taat insanı donatarak oralara gitmeye ehil hale getirir. Maratoncu yarışa çıkmadan evvel, koşuya çıkmadan evvel kendine göre bir vaziyet verir. Evvela mafsallarını ısındırır, Sonra oturur kalkar, sonra bir vaziyet alır, sonra ıstık mı çalınır, marş marş mı denir ondan sonra koşar. Eşya, halkın nazarına arz edildiğinde, bir meşerde arz edildiğinde onlara çeki düzen verilir. rengine boyasına bakılır, yerleştirilmesine dikkat edilir, renk uyumuna dikkat edilir. Böyle yapılmadan müşteri nazarına, görücü nazarına arz edilemez. Demek ki belli durumlara bir kısım şeylerin arz edilebilmesi için mukaddime mahiyetinde evvela yapılması gereken şeyler vardır. Siz celle selam Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Cemaliba i Bekamel'ini müşahede edeceksiniz. Bütün çiçeklere akseden cemalini, meyvelere tat halinde akseden cemalini, küreyi arzı semayı ve zemini renklerle baştan başa süsleyen cemalini, sizin simanızda gamzeden cemalini müşahede etmek için elinizi kolunuzu sallıya sallayan o cemali ve kemal müşahedeye gidemezsiniz, liyakat kazanacaksınız. Aş durmakla, kasıklarınızı tutmakla, renginiz ve benziniz sararıp solmakla liyakat kazanacaksınız. Ve huzurunu alacak şöyle diyecektir. Ben dünyada size çok defa bakıyordum, renginiz sararmış solmuştu. Kasıklarınız içeriye girmişti, iki müklüm idiniz, takatsız idiniz. Aç bir ilaç idiniz, bugün yayın için o günlerde aç durmanıza bedel diyecektir. Cemal'in o zaman size gösterecektir. Binaenaleyh aç durma, susuz durma basit bir şey değildir. İnsan ruhunun yüceleşmesine, cenneti ehlale gelmesine, liyakat kazanmasına bir vesiledir. Yarışa götürecekleri ata önce yedirip sonra muvakkaten aç tutma gibi. Bazı zaman yedirip bazı zaman aç tutma gibi, yarışa çıkmaya hazırladıkları gibi siz de cennet yarışında müsabakaya çıkmanız için sizden istenen şeyleri yine sizin için yapacaksınız. İbadet taatiniz Allah'ın ihtiyacı yok. Aga siz liyakat kazanacaksınız. Vaziyetinizi ona göre ayarlayacaksınız ki oruç bu vazifelerden bir tanesini en mükemmel şekilde insana eda ettirir. Allahü Teala ve Tekaddes Hazretleri, bizlere liyakat lütfeylesin. Cennet ve Cemalullah şerefiyle bizleri serfiraz eylesin. Amin. Ve son olarak şahsın hayatına dair diger bir hususta, nefsin gemlenmesi, frenlenmesi bakımından oruç ciddi bir ehemmiyeti haizdir. Öteden berikatiyen biliriz ki ehlullah riyazat yapmakla, ruh itibariyle forumlarını bulurlar. Ve yine aç susuz durmakla yogilerin ruh hesabına bir güç ve kuvvet kazandıklarına müşahit bulunuyoruz. Yine aç susuz durmak, nefse bir kısım eza ve cefa çektirmek suretiyle, mistiklerin bir ruh yüceliğine ulaştığına da şahit bulunuyoruz. Ama Müslümanlıkta Allah'ın rızası istikametinde, Yapılan bu şeyler Allah'ın şekillendirmesi üzere yapılınca, insan sevap kazanır. Öbür türlü sadece insan harikulade şeylere masar olur. Demek ki aç ve susuz durma bir riyazattır. Bu riyazatla insan ruhi formunu bulur. Tam şeklini alır, mükemmel şeklini alır, olgunlaşmış bir meyve haline gelir. Ondan geriye semere kalır. Olgunlaşmış meyveden semere kalır. Çünkü nüvesi de olgunlaşmıştır onun. Öyle bir meyve yere düşse dahi heder olmayacaktır. Toprağa yattığı zaman ebediyen gitmeyecektir. Belki ebedi bir ağacı netice verecektir. Olgunlaşmış bir insan vefat ettiği zaman dahi ebedi bir ağacı netice verecektir tohumun. tamam ve nakıs olan varlıklar, hayatlarının bir hayrı olmadığı gibi mematlarından da bir hayır elde edilemeyecektir. Saniyen, Nefsin firavunluğuna karşı, bağla pervazana baş kaldırmalarına karşı bir gemdir, bir zimamdır. Nefsi ancak bu suretle frenlemiş olursunuz. Hadisi şerifte varid olmuştur ki, Cenab-ı Hak şeytanı nefsi terbiye etmek üzere ateşte yakmış da sen kimsin ben kimim demiş. Sen sensin, ben benim demek üsallığını isaret etmiştir. Aç bıraktığı zaman sen kimsin ben kimim? ''Sen Rabbül Aleminsin, ben de hakir ve aciz kulunum.'' demiştir. ale hiçbir eza ve cefanın insan ruhunda icra edemeyeceği tesirim. Te insana Allah'ın emrettiği istikamette oruç tutmam, aç durma ve susuz durma temin edecektir. Siz de bunu vicdanınızı dinlediğiniz zaman hissedeceksiniz. Oruç tuttuğunuz zaman ruhunuzda bir melekleşmeye şahit olacaksınız. İsterseniz başlayın. Pazartesi ve perşembe tutun, ayın 13-14-15'inde oruç tutun. O gün diğer günlere nispeten, içinizde biraz daha melekleşmenin bulunduğuna şahit olacaksınız. Ve kendinizi bu sıkı sıkıntılı hayata alıştırmak suretiyle Allah'ın pek çok nimetlerinin sizin üzerinizde ağırlığını hissedeceksiniz. O nimetler ki sayılmaz daha yuhat ve lâ-yuhsadır. Her birerlerine karşı hissi şükranla iki büklüm olacak ve eğileceksiniz. ve تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَبَّرٍ Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız. Üstesinden gelemeyeceksiniz. Gözün ziyasından, ağzın tadalmasına. Kulağın ihtizazlar, titreşimler karşısındaki duyarlılığına kalbin hassasiyeti ve inceliğine, duyguların insanı insan kılmasına, vesair mekanizmanın kendilerine uygun vazifeleri yapmasına kadar, zeminin nimetlerle donatılmasına, semanın şefkatle dolu bir göz halinde zemine bakmasına kadar. وَاِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا Allah'ın nimetlerini saymaya kalksanız sayamayacaksınız. اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَرُومٌ كَبَّارٍ ama insan çok zalim ve çok nankördür. Bir kısım insanlar çok zalim ve çok nankördür. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri bize ihsan eylediği nimetler karşısında duyarlı ve hassas eylesin. O nimetlerin her bir yerleriyle içimize bir iman lütfeylesin. Amellerimizde bir güzellik ve bir şuur halk eylesin. Bizi iki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Lillâhi Teala el fatiha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 وَبَلَّا اَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْحَاشِمِيُّ الْكَر۪يمِ Muhterem Müslümanlar! Mümin yaşadığı hayatı öbür hayatı düşünerek, öbür hayat muazenesi içinde ele alarak her şeye akıllıca müdahalede, muhalecede bulunan insan demektir. Mü'min, dünyevi emniyetini, ahiret emniyetini mü'min ve müheymin olan hazret Allah'a bağlayan, hazret Allah'a iman eden, itimat eden, ahiretteki emniyetini de ona bağlayan, ahirete iman eden, fazilet duygularıyla, imana dayalı fazilet duygularıyla meşbu bulunan insandır. Mü'min dünya ve ahiret muvazenesini kurduktan sonra, hem dünya hayatını teminat altına almış, hem de ahiret hayatını teminat altına almış demektir. Bütünüyle dünya hayatına gözünü kapama, bütünüyle bir zaviyeye, bir inzivaya çekilme, Müslümanlıkta çok makbul bir şey olmadığı gibiyim. Dünyaya dalmak, tamamen ahireti unutmak, Cismaniyete dalmak, tamamen ruhu ve kalbi unutmak, hissiyat-ı ulviyeyi unutmak ve ihmal etmek, bu da Müslümanlıkla telif edilen şeylerden değildir. Akıllıca müminliğe gelince o, böylesine bir muvazeneyi kurmak suretiyle, ahirete ahiret kadar, ahiret saadetine ahiret saadeti kadar, dünyaya dünya kadar ve dünya saadetine dünya saadeti kadar ehemmiyet verir her birisinin ucundan o kadar tutar, o kadar kazanmaya çalışır, o kadar arkasından koşar ve o kadar peşinde olur. Ahiret dünyadan hayırlıdır. Ebedi bitip tükenme bilmeyen bir hayat, bitip tükenme bilmeyen bir zaman içinde devam eden ahiret dünyadan hayırlıdır. Mümin gözünün biriyle dünyaya bakarken, bir diğeriyle ahirete bakacak, muvazenenin bozulmamasına dikkat edecektir. Belli dönemlerde dünya ve ukva muvazenesi bozulmuş. İnsanımızın bir kısmı hususiyle düşünürlerimiz, dünyaya ait meseleleri ihmal etmiş. Zaviyelere, tekkelere, küfufa, mağaralara çekilmiş. Hayata sırtlarını dönmüşler. Hayat parça parça olmuş, o milletin başına yıkılmıştır. Başka bir dönemde ise balıklamasına, maddeye ve cismaniyete dalınmış. Dünyaya dalınmış ukba tamamen unutulmuş. Ukbaya ait hayra karşı göz kapanmış ve kulak tıkanmıştır. O zaman da dünya yine o müminlerin başına parça parça olmuş, yıkılmıştır. Dünya ve ukba her ikisinin de muvazene içinde ele alındığı devirlerde ise o milletler mesut ve payidar olmuşlardır. Aleyhissalatü vesselamın bi'isetine bâdim, peygamberlik vazifesiyle aramızda arz-ı endam etmesine bâdi meselelerin en mühimlerinden bir tanesi budur. Dünya ve ukba muazenesini getirmem, nazarları ahirete tevcih etmem, ahirete bağlılık içinde dünyayı da mamur kılmam. Onun içindir ki kendisi ahirete müteveccih nazarıyla, dünya nimetlerinden o kadar istifade etmiş, ailesi de o kadar istifade etmiştir. Bir hususun, bu zaviyeden nizahını huzurunuza getirmek istiyorum. Resul ü Ekrem aleyhissalâtu vesselâm al ve yakınlarına, akrabalarına beni Haşim'e sadaka ve zekat haram kılınmıştır. Aleyhissalâtu vesselâm milletin sadaka ve zekatlarını almıyor, yemiyor ve istifade etmiyordum. Aleyhissalâtu vesselâm'ın alı da Tadaka ve zekat almadan mahrum bırakılmıştım. Bunlar dünya nimetleriydi. Herkes bunlardan istifade edecek fakat Hz. Muhammed ve akrabaları istifade edemeyeceklerdi. Aleyhissalatu vesselam kendine tatbik ettiği rejmi ailesine de tatbik ediyordu. Milletin mihrabı minberi sayılabilecek ehli Beyti de mahrum ediyordu nimetlerden. Kudüve saydığı kimseleri nimetlerden mahrum ediyordu. Yoksa örnek olamazlardı. Kendi nasıl yaşadım. Seyyidatin Hazreti Ayşe'nin öyle yaşamasını istiyor. Seyyidatin Hazreti Fatıma'nın öyle yaşamasını istiyor. Seyyidine Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in de öyle yaşamasını istiyordum. Size birkaç defa arz etmişimdir. Hayatlarının sonuna kadar de öyle arz ettiler. Elinde altın zincir veya boynunda Resul Ekrem'in huzuruna çıktı. O kıyamete kadar gelecek Hüvelilerin anasın, Hazreti Hasan'ın ve Hazreti Hüseyin'in anasın. Nakşibendi Hazretlerine ninelik yapan Hazreti Fatım'a, Şahı Geylani'ye ninelik yapan Hazreti Fatım'a, Hazreti Şazeli'ye, Bedevi'ye, Ahmet Rufa'yı Hazretlerine annelik ninelik yapan Hazreti Fatım'a. Aleyhisselatü vesselam da bunlardan ötürü ona ihtimam gösteriyordu. Rukiyesi, Ümmü Gülsüm'ü, Zeyneb'i olmuştu onun. Fakat hiçbirine Fatıma'ya karşı duyduğu şeyi duymamıştım. Onlara karşı da Refik, Şefik'tim. İnce bir kalbi vardı. Fakat Fatıma'yı bir kubbe gibi koruyordu. Zira o muhteşem kubbenin altında kıyamete kadar altın halkalar, elmas halkalar gelişecekti. Bu elmas zincirin Altın zincirin başı, ana, Hazreti Fatıma. Boynunda dünyaya ait bir altın zincirle huzuru ü Risalet Fenahiye çıkar. Allah Resulü kaşlarını çatar. Kızım Fatıma ister misin halk desin. Peygamberin kızı boynunda cehennemden bir halka taşıyor ister misin desinler. O boynundaki zinciri çıkarır satar. Hürriyetini kaybetmiş bir esir alır, hürriyete kavuşturur ve sonra beşaşet içinde, beşaret içinde, Huzuru Risalet Fenai'ye gider yaptığını söyler ve Rasûl-ü Ekrem'i hoşnut eder. Aleyhissalâtü vesselam ailesine pehriz yaptırtıyordu. Hayatlarının sonuna kadar da böyle devam ettiler, bakın manzaraya. Ben ihtişamıyla size arz edemedim. O büyük adını arz etme üstesinden geleceğim şey değildir. Aleyhissalatü vesselamın üzerinde tir tir titrediği bir kadını nasıl anlatabilirim ki? Ama bu büyük kadın, Seyyidina Hazreti Ali'nin evinde bulunuyor. Büyük bir insana hizmet ediyor, zevcelik yapıyor. Bu evde husus-i saka yoktur. Bu evde değirmene götürüp un öğütecek adam da yoktur. Bu evde evi süpürecek hizmetçi de yoktur. Bu evde evin meûnetine yardım edebilecek, el uzatacak kimse yoktur. Fatıma validemiz evvela Hazreti Hasan'ı, sonra Hazreti Hüseyin'i, sonra Hazreti Zeynep'i, sonra Hazreti Rukiye'yi, sonra Hazreti Ümmü Gülsüm'ü dünyaya getirir. Efendimiz kızının doğurduğu çocuklara daha evvel vefat eden kızlarının adını korur. Hatta bunlardan bir tanesi Zeynep'tir. Fatıma validemiz dünyaya getirdiği an efendimiz gelir. Bir az evvel bana Cibril geldim. Fatıma'nın doğuracağı çocuğa Zeynep adını koy dedi. Sema onun adının Zeynep olmasını istiyor dedi efendimiz. Adını Zeynep koydu derler. Bu büyük kadın bu kadar çocuğun işini yüklenir. Seyyidina Hazreti Ali'nin işini yüklenir. Değirmen taşlarını kendi eliyle çevirir çevirdiği için ellerinin içi nasır tutmuştur. Bu kadar çocuğun temizliğini yapmak için çok uzaklardan, omuzlukla su getirir, kovalar omuzunda su taşır, seyyidine Hazreti Ali açar bir gün omuzunu gösterir, omuzda nasır bağlamıştır. Göklerde tebcil edilen kadın, Hayderi i Kerrar'ın zevcesi, kıyamete kadar gelecek Evliya ve Aktab'ın anası, Efendimiz'in matmahı nazarı, belki Sema'nın matmahı nazarı, Seyyidettin Hazreti Fatıma omuzu yara bağlıyor, nasır tutuyor. O derdini kocasını açınca der ki, git babana Peygamberimiz ve söyle, gelen esirlerden bir tane versin, o da gelsin bizim evimizde hizmet yaptın. Gider uzaktan, Mescid-i Nebevi ve Hücre-i Saadet'e doğru yaklaşır. Bu ince, bu narin kadının tıpkı Efendimizin davranışları içinde Peygamber Efendimiz'e yaklaşmasını muhterem pederler Efendimiz görürler. Kızım bu saatte seni buraya getiren neydi? Utanır ihtiyaçını söylemeye, babacım sana bir selam vereyim hal ve hatırını sorayım diye geldim der. Ve sonra döner geriye gider. Kocasına yaptığı şeyi söyler, kalk beraber gidelim der. Beraber huzur ü Risale-i gelirler. Bir daha Efendimiz sorar, sizi buraya getiren neydi? O, kocasının açtığı dertlerini açar, Efendimiz'e şerh eder. Efendimiz aynen şöyle buyurur, hayır kızım, ben burada Ansar'ın fakir ve fukarasını, Eshab-ı burada mahrumiyet içinde bırakır size bir şey veremem. Ben elimdeki şeyleri onlara dağıtırım. Ben vallahi bundan size bir zerre veremem der kendi kızına. Gidip evinizde mahrumiyeti yaşamanız gerekiyor sizin ve onlar evlerine dönerler. Yataklarına girmiş yatmaktadırlar. Anlatan anlatırken diyor ki: Başlarını aldıkları battaniye havada serin de ayakları açık kalıyordu. Ayaklarını kapayınca da başları açık kalıyordu. Onlar battaniyeyi te aşağıya, çay yukarıya çekerken kapı vuruldu ve sonra da açıldı Aleyhisselatu vesselam gecenin karanlığında içeriye girdiler. Biz kıyametmek istedik. Mekane kuma buyurduk olduğunuz yerde kalın ve ikimizin arasına oturdu. Bana dedi ki kızım sen benden bir şey istedin. Daha hayırlısını sana söyleyeyim mi ben? Günde 5 vakit namazı kıldıktan sonra her namazın arkasından 10 defa subhanallah elhamdülillah Allahu ekber dersin. Yatacağın zamanda döşeye geldiğin zamanda 33'er defa bunları dersin. Senin bu yaptığın şey sahip olacağım bir köle ve onun hizmetinden senin için daha hayırlı olacaktır. Zira bu ahirete masuf bir şey olacaktır. Demek istiyor ki aleyhisselatu vesselam, kızım, sen dünyaya az buçuk teveccüh etmek istiyorsun ama sen ukuba için yaratılmışsın. Sen bütün gelecek evliyaya mader olabilecek mahiyette yaratılmışsın. Sen bütün aktaba beşik olabilecek mahiyette yaratılmışsın. Bunları sen düşünmemelisin. Ahiret senin için daha hayırlıdır ve ona teveccüh etmelisin. Gitmiş barına taş basmış. Efendimiz Sallallahu ve Sellem vefat edeceğine kadar da devam etmiş ve bir daha böyle bir istekle bulunmamış. Odunu dunu almış tu taşımış, değirmen taşını çevirmiş, ununu yütmüş. Ondan sonra efendisine ve çocuklarına bakmış, bir daha hatırından geçirmemişti bunun. Efendimiz vefat edince her şey yıkılmıştı. Anası vefat ettikten sonra kız kardeşleri vefat ettikten sonra yapa yalnız Hazreti Fatıma babasına bağlanmıştım. Sık sık Mescid-i Nebevî'ye vuruyor. Onu görüyor ve teselli oluyordum. 25-26 yaşlarında ancak vardı babası vefat ederken. 4-5 tane çocuğu vardı ve bütün tesellisi babasıydı. Bir gün Allah Celle Celalü onu da aldı. Bir sürü başında çocukla beraber yapayalnız kalmıştım. Seyyidina Hazreti Ebubekir'in huzuruna geldi. Babam vefat etti, onun hakkını isterim dedim. Bana vereceksiniz, kızıyım, miras, bana düşer onlar, babamın malı mülküm. Hazreti Ebubekir dedi ki, gözümün nuru veremem onun. Ben bu mevzuda selahiyetli değilim. Ve şöyle onları bir ilzam yolunu seçtim. Ben sizi inşaat ederek söylüyorum. Resul ü Ekrem'den duymadınız mı? Size demedi mi, kim Fatıma'yı kırarsa beni kırmış olur, kim onun kalbini inkisara uğratırsa bana eziyet etmiş olur, duymadınız mı? Allah şahit ki duyduk bunu, öyleyse şahit olun, benim gönlüm şu esnada size kırıktır, diyordu. Ve Seyyidin Hazreti Ebubekir halkın için ağlayarak çıktı, benden bu emaneti alın, diyordu, bunu götüremeyeceğim. Ama ona da şöyle söyledi, ben Efendimiz'den duydum, Peygamberimiz buyurdular ki, peygamberler geriye miras bırakmazlar. Onlar sadece ilim ve irfan bırakırlar. Mal ma melek geriye kalmaz onlardan diyordu. Bağrına taşmazsın. Altı ay aynı açlık ve susuzluğa devam etmek suretiyle o altı aylık hayatını da yaşadığı ve Efendimiz'e intikal buyurdu. Ahirete intikal buyurdu. Aziz Müslümanlar, Ruhun gelişmesi, insanın fazilet duygularının inkişaf etmesin, insanın yüceleşmesi, dünyayı düşünürken onun yanı başında ahireti düşünmeye vabestedir. Her gün birkaç defa tablolarıyla, temessülatıyla ahiret gözünün önünde canlanmayan insanın muazeneli yaşaması pek düşünülemez. Dünyaya ait lokmaları ağzına korken, mideye indirirken ukbayı da düşünecektir. Orada istifade ettiği her şeyi bir bakıma oradan alıp itlaf ve israf ettiğini düşünecektir. Mü'min dünyada iken ahireti yaşayacak, dünyada ahiretin hesap ve planı içinde bulunacak, dünyada ahiretin hendesi sahası içinde, kareleri içinde dolaşacak. İşte burada cennet, işte şurada sırat, işte şurada mizan, işte şurada hesap, şurada Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam şefaat etmek üzere hazır. Şurada terazinin kefeleri, kavgı binmekte, ben bir hayat yaşıyorum ki her şeyimle oraya gideceğim. Oradaki o durumlarda, o hendesi, kareler içinde dolaştırılacağım, dolaştırılacağım belki cennete gidecek, belki de gidemeyeceğim düşüncesi içinde hayatını tanzim etmeye çalışacaktır. Allah insanımıza, neslimize, kalbi ve ruhi istikamet vermek suretiyle, Dünya ve ahiret muvazenesini kurmaya onları muvaffak eylesin. Nefsine perhiz tutturan, dünya nimetlerinden dünya kadar istifade eden şerif ve aziz müminler grubuna bizleri ilhak eylesin. Ala inna ahsana'l-kelam ve abla'n-nizam. Kalamullahil Melikul Azizil Alim. Kima kallellahu tebaraka ve teala fi'l-kelam. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبد ربك حتى الله العظيم بارك الله لنا ولكم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 وَسَلَّمَا <Sessizlik> تَسْلِيمًا كَثِيرًا اِلٰهِ يَوْمِ الْحَشْرِ وَالْقَرَارِ وَحْشُرْنَا مَا هُمْ بِلِتُكَانْ مِنْ Allah'ın kulları اِتَّقُوا اللّٰهَ <Sessizlik> Allah'a karşı çok saygılı olun. Küçüklüğünüz kadar, hakaretiniz kadar, O'nun büyüklüğü, azameti kadar, ihtiyacınız kadar, onun size vereceği nimetler kadar, kevni mekanlar kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'tan çok korkun. Allah'ın himayesine girin ve Allah'a itaat edin. İnne Allaha <miklar> ya'muru bil adli ve'l ihsani ve itai'i'z-qurb. Muhakkak Allah adaletle emrediyor. Doğru olan kitabı mübini, dost doğru yaşamakla, Kur'an'ın emirlerini hayata hayat kılmakla. İslam'ı pratik hayatta canlandırmakla sizi emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, sizi yaratan Rabbinizem, görüp gözeten Rabbinizem, nimetlerle perverde eden Rabbinizem, yerden nimetleri fışkırtan, gökten sağanak sağanak nimet yağdıran Rabbinizem, onu görüyor gibi kulluk yapmakla sizi emrediyorum. Siz onu görmeseniz dahi, binlerce hadiseyle o mevcudiyetini size hissettiriyor yam ve yine en geniş manasıyla yakınlığınıza bir şey vermekle, şu yüksek İslam dininin ufkunuzda şehbal açması istikametinde, yakın daireden başlayıp servetinizi sarf etmekle size emrediyor. وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِيِ يَا اِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Ahlaksızlığın her çeşidinden, gizlisinden, açığından, büyüğünden küçüğünden dinin emirlerini tanımayıp serkeşlik yapmanın Allah ve Resulullah'a baş kaldırmanın ve uataralet'in küfür ve küfranın her çeşidinden sizi nehyediyor. Ve dinimü'bin İslam'ın şeriatı garranın Resulü'z-İşan ve sahibi Kur'an'ın çirkin gördüğü şeylerden sizi nehyediyor. Böylece size nasihat ediyor. Ta düşünesiniz, kendinize geleseniz, kendinizi bulasınız, emni eman içinde yaşaya emniyetle cennete dahil olasınız. Akimin salah, inna salatatanha anil fahsha yalemu ma Allahu aladim. Saplayı düz tutun Allah'ın merhametine masal olasın. فَقَالَ وقد رَسُولُ من لَقَدَ اللَّهُ يَجْعُلُ يَأْسَفَ إذ بعد وَقَالَ مَنْ أَسَفَ الله أَسَفَ وَقَالَ مَنْ جَمَعَ عَلَيْهِم رَبُّهُمْ بِذَنبِهِم فَسَوَّاهَا وَلَا الله الله سمع الله مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين جهدنا الصراق <تصفيق> المستقيم صراق الذي لا نعمت عليهم غير المرضوب عليهم ورقب يورث بذرها بالمغيرات سبحان به طعن فوسطنا به جمر ان الانسان لربه لكنود وانه على ذلك لشهيد الخير ربنا يعلم اذا بعذر ما في القبور واحصر ما في الصدور ان رسبهم بيوم عيد اللذبي